Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyenlere, bir İlmihal programıyla daha karşınızdayız. Şimdiye kadar İlmihal'in konularını teşkil eden meselelere bir giriş yapmıştık. Ondan sonra da ilmahal konularının en önemli kısmını oluşturan inançla ilgili konuları açıklamaya çalışmıştık. Şimdi ise yine bir Müslümanın gerek ibadet hayatında, gerekse diğer günlük hayatında çok önemli yeri olan ibadet konularını yavaş yavaş işlemeye çalışacağız. Bu konuda da bütün ibadetlerinden önce belki yapılması gereken temizlik konusunu ilk önce açıklamaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi İslam dini temizliğe çok büyük önem vermiştir. Belki İslam medeniyetiyle özdeşleşecek çok önemli birkaç özelliklerden bir tanesi İslam medeniyetinin temizlik yönüdür. Bunun da nedeni İslam dininin temizliğe çok büyük bir önem, çok büyük bir ehemmiyet atfetmiş olmasıdır. Elbette günlük hayatımızda insani, beşeri yönümüzle ilgili olarak temiz olmamız, temizliğe dikkat etmemiz çok önemlidir. Ama bizim ilmihal ilgili olarak daha ziyade ibadet amaçlı temizlik de bir o kadar önemlidir. Şimdi bizim fıkıh kitaplarımızın Hemen girişinde ve de imal kitaplarımızın hemen başlangıcında temizlikle ilgili konuların yer almış olması da bundan kaynaklanmaktadır. Dinimiz genel anlamda temizliğe çok önem veriyor demiştik. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy geldiğinde hani oku denildiğinde hemen peşinden yani ilk gelen ayetlerden bir tanesi وَثِيَابَكَ fatahir"dir. <فَطَهِّر> Yani elbiseni temizliğe ile e, başlamaktadır. Bu da dinimizin e, temizliğe ne kadar önem verdiğini bize göstermektedir. Yine başka e, e, ayetlerde de Allah'ın e, çok tövbe edenleri ve temizlenenleri e, sever buyurduğu اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ ve وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّر۪ينَ dediği hepimizce e, malumdur. Temizlik o kadar önemlidir ki bu neredeyse imanla ilişkilendirilmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde ettuhuru şatrul iman buyurmuştur. Yani temizlik imanın yarısıdır e, demiştir. E, bizim e, toplumumuzda da günlük hayatımızda da insanlar arasında bu çok iyi bilinmektedir. Hani günlük e, konuşmalarımızda da bunu kullanırız. Temizlik imanın yarasıdır diye. Aslında bu dini bir, e, telkin, dini bir e, emrin bir e, gereğidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi uygulamalarıyla da e, temizlik konusuna çok dikkat çekmiş. Kendisi buna çok ehemmiyet vermiş. Ve e, etrafındaki e, Müslümanlara, müminlere de temiz olmaları, temizlikle ilgili konulara, ...özel bir hassasiyet göstermelerini emretmiştir. Hz. Peygamber'in insanların içine çıkarken en güzel elbiselerini giymesi, özellikle mescide giderken hem güzel elbise giymesi, hem güzel koku sürünmesi, temiz elbiselerle çıkması... ...aynı şekilde camiye gelecek olan kişilerin soğan ve sarımsak yiyerek gelmemelerini önermesi, tavsiyede bulunması... İnsanların gelip geçecekleri yol ve gölgeliklere abdest bozmayı yasaklamış olması. Yine aynı şekilde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haftada en az bir defa, o da cuma günleri özellikle belirtmektedir hadislerde, bir boy abdestinin, bir gusletmenin yani yıkanmanın gerekli olduğunu ifade etmiş olması. Aynı şekilde e, gerek namaz kılarken gerek diğer zamanlarda, diş temizliğine, dişin misvaklanmasına, tabi günümüzde bunun karşılığı diş fırçalanmasını özellikle tavsiye etmesi etmesi ve ümmetime güç olmayacağını bilseydim her namaz vaktinde misvak kullanmasını emrederdim demesi, aynı şekilde insanların bir takım hani beşeri, fıtri, beden temizliğinin, fıtrattan sayması, işte kasıkların, tırnağın, koltuk altının temizliğini bunların fıtrattan saymış olması, işte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dolayısıyla dinimizin temizliğe ne kadar önem verdiğini ortaya koymaktadır. Tabii bu örnekleri çok daha çoğaltmak, çok daha fazla örnekler saymak mümkündür. Ama bizim amacımız burada dinimizin öncelikle temizliğe genel anlamda ne kadar önem verdiğini ortaya koymak, ama öncelikle de ibadet amaçlı temizliğin ne olduğunu ve bunun esaslarının nelerden meydana geldiğini açıklamaktır. Değerli izleyenler, prensip olarak dinimiz aslında bütün varlıkları temiz kabul eder. Temizlik asıldır yani. Yani yeryüzünde topraklar, ağaçlar, efendim ne bileyim taşlar, Kullandığımız eşyalar bunlar prensip olarak temizdir. Dolayısıyla biz bir şeyin temiz olduğunu değil tek tek hangi şeylerin kirli ve pis olduğunu ortaya koymamız gerekir. Çünkü onun dışındaki her şeyin temiz olduğunu kabul etmemiz gerekir. O yüzden de dinimizde ibadet konularına geçmeden önce hangi kirliliklerden temizlenmek gerektiği ve hangi kirilerin hangi kısımlara ayrıldığı konusu detaylı bir şekilde ele alınır. Onun dışında kalan şeylerin de temiz olduğu prensip olarak kabul edilmiş olur. Biz tabii yine az önce dediğim gibi bu ilmahal programımızda daha çok ibadet amaçlı temizlik üzerinde duracağımız için özellikle de namaz ibadetini yerine getirmemiz için hangi temizlikleri yapmamız gerektiğini, hangi kirlerden temizlenmiş, temizlenmemiz gerektiğini ortaya koyacağımız için buradaki yapacağımız taslifler ve tanımların ibadetlerle ilişkili olduğunu daha baştan belirtmemiz gerekir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü burada ifade edeceğimiz bazı şeyler belki namaz kılmak için e, caiz olacaktır. Asgari cevaz şartlarını taşıyacaktır. Ama e, bunun gündelik hayatımızda bir insani, beşeri bir durum olarak temiz sayılabilmesi için başka bazı kriterlerin söz konusu olması mümkündür. Yani bu ayırma dikkat etmeye çalışalım. Elbette ki ibadet amaçlı olarak yapmış olduğumuz temizliğin normal gündelik temizliğimizle de çok yakından alakası vardır. Ama her konuda birebir örtüşmeyebilir. Bu konuda buradaki açıklamalarımızın ...özellikle namaz ibadeti için olduğunu bir kez daha tekrar etmekte yarar vardır. Şimdi değerli izleyenler, ibadet amaçlı olarak biz üç türlü temizlikten bahsedebiliriz. Üç türlü temizlik söz konusu olabilir. Bunlardan bir tanesi maddi kirlerden, maddi pisliklerden temizlenmedir. Ki buna bizim fıkıh eserlerimizde ve ilmahal dilinde necasetten taharet adını veriyoruz... Bunlarla ilgili bilgileri biraz sonra açıklayacağız. Bu ne demektir? Bedenimizin, elbisemizin ve namaz kılacak mekanımızın, yerimizin belli pisliklerden, kirlerden arındırılması, temizlenmesi anlamına geliyor. Tabii ki biraz önce fıtrattan olarak dediğimiz işte belli bedeni temizliklerimizi yapmamız, tırnak, koltuk altı ve benzerler. Bunları da yine necasetten temizlik yahut da beden temizliği olarak yani maddi bir temizlik olarak kabul edebiliriz. Yani bu kategoride necis olmamış bile olsalar maddi temizlik kapsamında bunlara da değerlendirebiliriz. İkincisi değerli izleyenler özellikle namaz ibadetiyle ilgili olarak... Hükmi bir temizlik vardır maddi temizliğin yanında. Bu da buna da biz fıkıh dilinde, ilmihal dilinde hadesten taharet adını veriyoruz. Hadesten taharet de iki kısımda değerlendiriyoruz. Bir küçük hadesten taharet birisi de büyük hadesten taharettir. Yani küçük hadesten taharet deyince hadese asgar derler hani bizim ilmihal kitaplarımızda. Abdestsizlik halini gidermek demektir. Yani abdest almak suretiyle yapmış olduğumuz temizlik aslında e, hadesten taharettir. İkincisi ise hani büyük e, büyük hadesten temizlik anlamında o da boy abdestidir. Yani bizim fıkıh dilinde de buna gusül adını veriyoruz. Her ikisinin yerine geçmek üzere de teyemmüm vardı. Bunu da yine hadesten taharet kapsamında değerlendirebiliriz. Demek ki hadesten taharet, hadest dediğimiz şey değerli izleyenler. Yani manevi bir kirliliktir. Yani belki maddi kısmı da vardır ama büyük ölçüde de manevi bir kirliliktir. O yüzden buna şeyden necasetten ayırt etmek için ayrı bir temizlik kategorisi olarak Hades'ten taharet adını vermişlerdir. Yani Hades somut bir varlığı bulunmayan fakat bulunduğu durumlarda da kirlilik hali olarak kabul edilen bir durumdur ki bunun da büyük ve küçük kısımları söz konusudur. Bir üçüncü temizlik şeklimiz ise birincisi maddi temizlik dedik. İkincisi e, hükmî temizlik dediğimiz hadesten taharet dedik. Üçüncüsü de manevi temizliktir. Manevi temizlik ise değerli izleyenler e, öncelikle e, bedenimizin e, organlarının işte e, ağzımızın ve benzerleri gıybetten yalandan ...haram yemekten ve içmekten ve benzer şeylerden arındırılması, temizlenmesi anlamına geliyor. Tabii ki şirkten, küfürden yani inançsızlıktan arınmak da aynı anlama gelir. Yani aynı kategoride değerlendirilebilir. Aynı şekilde manevi temizliğin bir başka boyutu da yine bizim kalbimizin... işte ...riyadan, kibirden, hasetten, hırstan, düşmanlıklardan ve bunun gibi manevi hastalıklardan... Ahlaki anlamda e, kötü kabul edilen bir takım e, hasletlerden barındırılması e, demektir. İşte bunlara gerekse hani bu yalan, e, haram, e, yiyecekler ve benzerleri gerekse kalbimizi hırs kim ve benzerleri şeylerden temizlemek de bir başlık olarak manevi temizlik olarak kabul edilebilir. Tabii ki biz ilmahalde bunların hepsini ele almayacağız. Özellikle bu manevi temizlik konusu bir önceki belki inanç konularıyla da ilgisi vardır büyük ölçüde. Yani küfür ve şirk konusunda onlarla ilgisi vardır. Ama kalbimizin bir takım riyadan, kibirden, kinden, hasetten, düşmanlıktan bu gibi hasletlerden temizlenmesi konusu daha çok ahlak ve tasavvuf ilimlerinde ele alındığı için biz burada bu temizlik çeşitlerinden daha ziyade maddi temizlik ve e, hükmî temizlik dediğimiz hadesten taharet konusunu işlemeye çalışacağız. Değerli izleyenler, temizlik kelimesi bizim e, fıkıh eserlerimizde, ilmihal eserlerimizde en genel başlık olarak taharet e, konusunda ele al, e, alınmaktadır. E, fıkıh kitaplarımızın bu konuyu ele alan kısmına da kitabı tahare denir. Taharet demek... Aslında hem maddi pisliklerden hem de hades dediğimiz yani abdestsizlik ve gusül gerektiren pisliklerden temizlenme içine alır. Ve aynı zamanda hatta manevi pisliklerden temizlenmek de yine taharet kelimesiyle ifade edilebilir. Nezafet kelimesi de kullanılır ama bu kelime daha ziyade maddi kirlerden arınmak için kullanılmaktadır. Teskiye kelimesi ise manevi pisliklerden arınmak için kullanılır. Yani neyse hani bizim tasavvuf eserlerimizde teskiye konusu yani kalbin teskiyesi, kalbin arındırılması, bütün kirlerden, paslardan, bozuldan, kibirden, başkasına düşmanlıktan, bu tür şeylerden kalbimizin temizlenmesi teskiye kavramıyla ifade edilir. Biz demek ki burada daha çok taharetin maddi ve hükmü kısımlarıyla ilgilenmiş olacağız. Tabii. Biraz önce de söylediğim gibi temizlik esas olduğu için yani evrendeki, dünyadaki, içinde bulunduğumuz çevredeki varlıkların temiz olması asıl olduğu için daha ziyade biz kirli olan şeyleri ele alıp nelerin kirli olduğunu anlatmamız gerekiyor. Fıkıh dilinde de yine ibadetlerle ilgili olarak da hangi kirlilikler, hangi pislikler namaza engel olur ve bunların ne kadarının hangi ölçüde giderilmesi gerekir? başlıkları altında tek tek kirli olan şeyler sayılır, necis olan şeyler sayılır. Bu anlamda yine biz biraz önce dediğim gibi namazla ilgili olarak iki türlü temizlik gündeme gelmektedir. Bunlardan bir tanesi hadesten taharettir, bir tanesi de necasetten taharettir. İşte ibadet amaçlı olarak yerine getirmemiz gereken, yapmamız gereken temizlik bu iki temizlik çeşididir. Birincisi Namaz kılacak yerimizin, namaz kılacak elbisenizin ve kendi bedenimizin maddi pisliklerle, pisliklerden arındırılması gerekir ki biz bunlara necasetten taharet diyeceğiz. İkincisi ise abdestsizlik ve gusülsüzlük gibi bir takım durumları abdest almak suretiyle yahut da gusletmek yani boy abdesti almak suretiyle bunları gidermektir ki bunlara da Hades'ten taharet adını vereceğiz. Evet isterseniz önce necasetten taharet konusuyla başlamış olalım. Değerli izleyenler, Öncelikle necaset dediğimiz şey, Hakiki ve maddi pislik anlamına gelmektedir. Ki biraz önce bunu söylemeye çalışmıştık. Yani bundan temizlenmeye de yine tekrar edelim, Necasetten taharet adını vermiştik. İşte bu şekilde maddi pisliklere, Bizim fıkıh eserlerimizde necaset denebilir, necist kimisi için kullanılabilir, neces deyimi kullanılır. Bazen de fıkıh eserlerimizde habes tabiri de kullanılır. Yani hadesin karşılığı olarak. Hades yani hükmi pislik, habes ise maddi pislik anlamında kullanılır. Ama en fazla da necaset kelimesini kullanıyoruz. Bundan temizlenmeye de necasetten taharet adını veriyoruz. Dediğimiz gibi, Hangi durumlarda elbisemizde bedenimizde yahut da namaz kılacağımız yerlerde hangi kirliliği gidermemiz gerekiyor ve kirlilikten hangi ölçülerde bulunursa namaza engel oluyor bunları burada görmeye çalışacağız. Şimdi bir defa necaset de kendi içerisinde iki gruba ayrılmaktadır değerli izleyenler. E, Tabi değişik açılardan kısımlara ayrılıyor. Yani görünen necaset, görünmeyen necaset, e, efendim e, hafif olan necaset, galiz yani büyük ağır olan e, necaset, e, efendim namaza engel olup olmaması bakımından da bunların kendi aralarında farklılıkları bulunduğu için tabii ki bunların e, farklı hükümleri de söz konusu e, olmaktadır. Ama biz burada daha ziyade konumuzu İkiye ayırarak ele almaya çalışacağız. Birisi necaseti galiza, ikincisi de necasete hafife ayrımıdır. Necaseti galiza derken ağır pisliği kastetmiş oluyoruz. Hafife derken de daha hafif olan pislikleri kastetmiş oluyoruz. Peki burada bu necasetin ağır ya da hafif şeklinde ikiye ayrılmasındaki kriterimiz nedir? Şimdi ben ihtiyat yani önceden ihtiyatla ...bir ön alayım diye şu ifadede bulunmuştum. Bizim burada yapacağımız açıklamalar daha ziyade namazla ilişkili olarak olacaktır. Yoksa bunların gerçek anlamda ne kadar kirli olduğu, ne kadar e, temiz olduğu konusu ayrı e, e, bir durumdur ve ayrı kriterlere tabi olabilir. Dolayısıyla buradaki ayrım da yani necasetin hafif yağda galiz olması, ağır yağda hafif olması... Bu pisliğin özelliğinden kaynaklanmıyor değerli izleyenler. Daha ziyade bununla ilgili Hazreti Peygamber'den gelen rivayetlerin farklılık arz etmesinde ve burada e, ulema arasında görüş birliği ya da görüş ayrılığı olup olmamasından kaynaklanıyor. Yani şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın diye bu açıklamayı yapıyoruz. Yani ağır pislik, çok pislik. Hafif pislik ise normalde daha az. Pisliği daha az. O anlamda değildir. Her ikisi de Kirlilik olmak bakımından, pislik olmak bakımından aynıdır. Sadece burada hafif ya da ağır olması ittifakla mıdır değil midir? Bu konudaki rivayetlerin özelliği, durumu ve İslam ulemasının bu rivayetleri ele alarak hangisinin ağır kısmında, hangisinin hafif kısmında olacağına dair yaklaşımları ve değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. O yüzden mesela biraz sonra tek tek sayacağız işte ağır pislikler şunlardır, hafif pislikler bunlardır diye. Yanlış anlaşılma olmasın buradaki hafif ağır olması sadece rivayetlerle ilgili bir durumdur. Yoksa mesela bir suya ya da bir yiyeceğe bunlardan bir tanesinin karışması halinde işte hafif olanı daha az fıkhi bakımından, hüküm bakımından etki eder, ağır olanı daha fazla etki eder diye bir durum söz konusu değildir. Yani bir maddeyi kirletmeleri bakımından bu ikisi arasında herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Evet bu anlamda necaseti galizaza dediğimiz şeyler şunlardır değerli izleyenler. Her şeyden önce işte abdest almayı gerektiren durumlar. Bunlardan nedir? İşte dışkı, idrar, kan, meni ve benzerleri, kusmuk bunlar böyledir. İkincisi kara hayvanlarının leşleri. Her türlü Kan ve e, şarap ve e, mezheplerin geneline göre diğer e, alkollü içecekler de aynı kapsamdadır. Eteyenmeyen kara hayvanlarının idrar, dışkı ve e, salyaları e, işte kurt e, gibi aslan gibi vahşi hayvanların Aynı şekilde eti yenmekle beraber işte kümes hayvanlarının, tavuk, kaz ve benzerlerin bunların dışkıları, idrarları da yine ağır necaset olarak kabul edilmiştir. Aynı şekilde ifrazatları da bu kategoriye girmiş olmaktadır. Peki bu şekilde necaseti galize olarak kabul ettiğimiz bir şeyin elbisemize, bedenimize, ya da namaz kıldığınız yere bulaşması halinde bunları temizlememiz gerekiyor. İşte namazın şartlarını daha sonra ele alacağız. Burada necasetten taharet namazın en önemli şartlarından bir tanesidir. Ama bazen insanlar tabi ki her yerde bunların tamamını temizleme imkanı bulunamayabilir. Çok cüz'i miktarlarda elbisenizde kalmış olabilir. O yüzden fakirlerimiz... Mümkün olduğu ölçüde bunların tamamının temizlenmesi gerektiğini beyan etmekle beraber azami ne kadar bulunursa namaz sahih olur gibi de bazı ölçüler getirmişlerdir. Çünkü her yerde e, tamamen temizleme imkanları da bulunamaz. Yani, o yüzden e, bu konuda e, yani kendi kanaatlerince somut bazı ölçüler ortaya koymaya çalışmışlar ve demişler ki bunlardan... Bir elbisemizde ya da bedenimizde bir dirhemden daha fazla olur bir dirhem ya da daha fazla olursa bu namazın sıhhatine engel olur ki bu da günümüzün ölçü birimleriyle yaklaşık 3 gram kadar yapar katı olanları. Sıvı olanları ise bir el ayası kadar yani tırnaklarımızın bitiminden itibaren avuç içimiz kadar ulaşırsa bu namaza engeldir. Ondan daha az olursa namaza mani olmaz. Ama tekrar ediyorum, esas olanı bu Hanefi mezhebinin yaklaşımıdır. Esas olanı bunların tamamen temizlenmesidir. Ee, zaten hijyen bakımında da bu gereklidir. Fakat namaza mani olup olmamak bakımından böyle bir e, bağışlanma e, sınırı, af sınırı olarak bu şekilde ölçüler getirilmiştir. Hafif necaset dediğimiz, necaseti hafifeye gelince e, değerli izleyenler, Bunlar da işte eti yenmeyen kuşların, bakın eti yenmeyen vahşi hayvanların, dört ayaklı olanların ki necaseti galize kabul edilmişti. Ama eti yenmeyen kuşlar havada pisledikleri için, insanlar da bunun kaçınması mümkün olmadığı için bunlar necaseti hafife olarak kabul edilmişti. Kartal, doğan, atmaca ve benzerleri. Aynı şekilde eti yenen dört ayaklı hayvanların, kara hayvanlarının sığır gibi, koyun gibi, ee, bunların deve gibi hayvanların da e pislikleri, dışkıları, idrarları necasete hafife olarak kabul edilmiş. Aynı şekilde at, katır ve eşeklerin durumu da bu şekildedir. Peki bunların öbürlerinden farkı ne? Yani necaseti garize olmakla necasete hafife olması arasında nasıl bir farklılık var hüküm bakımından? Hafife olması durumunda bizim elbisemize, bedenimize ya da namaz kıldığımız yere, secde mahalleni olmamak kaydıyla yani bunlardan bir bulaşma durumu söz konusu olduğunda eğer elbisemizin dörtte birini aşmayacak bir derecede ise bunlarla zorunluluk hallerinde yani temizleme imkanı bulunmaması hallerinde bunlarla namaz kılınabilir. Daha fazla olursa yani dörtte biri ya da daha fazla olacaksa o zaman bu namazın sıhhatine engel olur. Yani Necaset-i Galiza'dan bu anlamda farklılık arz etmiş oluyor. Ama tekrar ediyorum yani bunların... Bu iki kategori pisliğin pis ve kirlilik olmak bakımından aralarında bir farklılık yoktur. Sadece farklılık namaza engel olup olmama bakımından getirilen ölçüler ve aynı zamanda da bunlar hakkındaki birbiriyle kimisi de çelişen farklı rivayetlerin bulunmasıdır. Evet, tabii bunlar su ile bu pislikler giderilebildiği gibi Başka yollarla da giderilebilir. En önemli şey aracı temizleme aracı sudur. Yani İslam medeniyetinin bir su medeniyeti de bundan kaynaklanır. Sularla ilgili hükümleri ve bunların çeşitlerini ayrıca ele alacağız. Ama kısaca diğer başka temizleme yollarından da bahsetmemiz gerekir ki, Ayrıntılarını zaten fıkıh eserlerimizde görebiliriz. Burada kısaca başlıklarını ifade edip esas su ile ilgili konulara geçebiliriz. Şimdi su ile temizleme tabi o başlı başına önemli. Çünkü hadesten taharet de onunla yerine getirilmektedir. Necasetten taharet de bu şekilde olmaktadır. Ama bunun dışında mesela ovalamak suretiyle mesela kazımak suretiyle, mesela ee, diyelim ki bir kir yani kirlen içerisinde bir pislik düşmüş olan bir şeyin kaynatılması suretiyle belli belli durumlarda bulan hangi maddelerin olacağı Ayrıntılı olarak ele alınır. Silmek suretiyle. Yani bu şekilde başka temizleme yolları da vardır. Yine aynı şekilde bir maddenin başka bir maddeye dönüşmesi şekliyle buna biz istihale adını veriyoruz. Mesela gübre normal hallerde bir kirli olarak kabul edilir. Ama toprağa attığımız zaman bunun toprakta başka bir maddelere dönüşmesi durumunda artık temiz hale gelmiş oluyor. Ya da kirli bir işte odunun yanıp kül haline gelmesiyle diyelim ki bir kirli zeytinyağının sabun yapılarak sabun haline gelmesiyle yine bir temizleme durumu söz konusu olmaktadır. Ya da işte klasik eserlerimizde örnek verilir. Hani şarabın sirkeye dönüşmesiyle. İşte bu kavramlara da biz istihale adını veriyoruz. Bu da bir temizleme çeşidi oluyor. Bir başka temizleme çeşidi de mesela kirli olarak kabul edilen derilerin e, ...meyiteye o da leş e, derisin yani usulüne uygun bir şekilde kesilmemiş olan derilerin tabaklanmak suretiyle yani belli ameliyelerden işlemden geçirilerek işlenmesiyle de e, bunlar temiz e, hale gelmiş olur. Böylece e, bu bölümümüzün de e, sonuna e, gelmiş olduk. Bir başka e, bölümde yani bir sonraki bölümde yine temizlikle ilgili konularımıza devam edeceğiz. Yeni bir bölümde buluşmak üzere hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum.